Kerahit vakitlerinde namaz kılmamız neden haram demiş? Evet, kerahet vakitlerinde mesela güneş doğarken, güneş tam tepedeyken bir de batarken kılınmaz değil mi? Evet. Genelde üç önemli vakittir. Bunlar ehli kitabın ibadet vakitleri olarak bildiriliyor. Evet. Bizim de onlara muhalefet etmemiz gerekiyor. Birinci mesele budur. Yani niçin kerahet vaktiymiş? Bunlar ehli kitabın genelde ibadet zamanlarıdır. Nokta iki. Resulullah Aleyhisselam bu vakitlerde namaz kılınmasını yasaklamış, bize bildirmiş ve gerekçe olarak da az önce söylediğim şeyi yani ehli kitabın gayrimüslimlerin bu zamanlarda ibadet ettiğini, biz Müslümanların bu vakitlerin dışında ibadet etmemiz gerektiğini daha doğrusu namaz noktasında böyle yoksa mesela tavaf yapabilirsiniz. Evet. Efendim, Kur'an okuyabilir, zikredebilir, e, değişik ibadetleri yapabilirsiniz ama namaz kılmanız yasağı var burada. E, o namaz yasağı da neden ötürü oluyormuş? Ehli kitabın bu zamanlarda ibadet ettiğinden kaynaklanıyormuş.